rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Ruhu göklere yükselen sahabe Halit bin Şahit radıyallahu anh Savaş bütün dehşetiyle sürüyordu. Taraflar arasında göğüs göğüse muharebeler yaşanıyordu. Halit cepheden cepheye koşarak bütün gücüyle savaşıyordu. Şahadet arzusu ve kısa süre önce aralarından ayrılan Hz. Peygamber'e kavuşma isteği onu daha bir cengaver yapmıştı. Aniden karşısına çıkan düşman askeriyle bir süre kapıştı. Son gelen kılıç hamlesini savamadı ve içinde bir sıcaklık hissetti. Ve aldığı darbenin kuvvetiyle yere yığıldı. Evet, nihayet duaları kabul olmuş ve çok istediği şehitlik mertebesine nail olmuştu. Davası uğruna bir ömür mücadele etmiş, ailesini ve yurdunu terk etmiş, ta Habeşistan'a göç etmiş, orada uzun yıllar yıllar, gurbet ve hasret içinde yaşamıştı. 10 yıl Habeşistan'da kaldıktan sonra Medine'ye hicret etmişti. Medine'de Hazreti Peygamber'in özel katipliğini yapmıştı. Elçisi olarak pek çok müzakerede bulunmuş ve gazvelere katılmıştı. İşte mücadeleyle geçen hayatı ölümlerin en güzeliyle sona eriyor, hitama eriyordu. Rakibinin yere yığılmasıyla düşman askerinin gözlerinde zafer parıltıları saçılıyordu. Ancak bu sevinci fazla sürmedi. Çünkü gördükleri karşısında kas katı kesildi ve adeta yere çivilendi. Şaşkınlık ve korku içerisinde yerde yatan Halid'in ruhunun nur şeklinde ondan ayrıldığını ve göğe doğru yükseldiğini gördü. Ona bu kadar Burhan kafi gelmişti. Hemen oracıkta kelimelerin en güzelini haykırdı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve <Sessizlik> Ölümü burhan olduğu gibi hayatı da imanına burhan olmuştu. İslam nurunun kainatı aydınlattığı ilk zamanlar o ve eşi bu hidayet nuruna bir süre bigane kaldılar. Zira babası Said bin As yeni ortaya çıkan dinin en amansız düşmanıydı. Mekke'nin en zengin, itibarlı ve kudretli kişileri arasında olan Sa'id bin As, İslam'a karşı mücadele edenlerin de başında geliyordu. Çünkü Mekke'nin kudamanları itibar ve zenginliklerini Kabe'deki sahte ilahlarına borçluydular. İslam, onların tüm ilahlarını yok sayıyor, tek ve bir olan Allah'a imana davet ediyordu. Müslümanların hakim olması demek, onlar için her şeylerini kaybetmek anlamına geliyordu. Bu yüzden İslam'a karşı en büyük mücadeleyi Mekke'nin ileri gelenleri veriyordu. Halit ne kadar İslam'dan ve Müslümanlardan uzak durmaya çalışsa da, Mekke'de İslam fısıltı halinde kulaktan kulağa yayılıyordu. Müslümanlar tepkileri bertaraf etmek için çok tedbirli davranıyor, tebliğ faaliyetlerini gizli yürütüyorlardı. Halid'in kulağına gelenler hiç de yabana atılır şeyler değildi. Kur'an'ın ayetlerinden bazılarını duymuş ve fevkalade müteessir olmuştu. Kalbinde farkında olmadığı bir uyanış başlamış, yönünü İslam'a çevirmiş ve hidayete adım adım yaklaşıyordu. Alev alev yanan bir çukurun önündeydi Halit. Cehennem misali bir ateş yanıyordu. Alevler öfkeyle göklere uzanıyor, onu ve babasını adeta içine çekiyordu. Korku ve dehşet içindeydi. Ancak onun korkusunu artıran babasının onu bu ateş çukurundan uzaklaştırması gerekirken habire çukura doğru itmesiydi. Halit direndikçe babası onu daha kuvvetle çukura atmaya çalışıyordu. Daha ilginci ise hemen yanına gelen Resulullah'ın onu kurtarmaya çalışmasıydı. Babası onu ateşe atmak üzereyken Hazreti Resulullah onu belinden tutup ateşe düşmekten kurtarır. Kan ter içinde uyanan Halid gördüğü dehşetli rüyanın tesiriyle haykırdı. ''Vallahi bu rüya haktır.'' Sabah ilk olarak rüya tabiri konusunda ehil olan Ebubekir'e koştu. Ona rüyasını anlattığında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hakkında hayırlı olsun. Vallahi sana pek büyük bir hayır ihsan edilmiş. Seni kurtaracak olan Resulullah'tır. Hiç vakit kaybetmeden git. Ona iman et. Ona tabi olunca onunla birlikte olacaksın. Rüyanda gördüğün gibi o seni cehenneme düşmekten muhafaza edecektir. Baban ise cehenneme girecektir. Rüyasında gördüklerinin tesiri Ebu Bekir'in tabiriyle birleşince iç dünyasında fırtınalar kopmaya başladı. Bir an önce Hazreti Peygamber'in yanına gitmek ve onun söyleyeceklerini duymak istiyordu. Artık istikameti belli olmuş ve Cenabı Hak ona pek büyük bir ihsanda bulunarak hidayet yolunu açmıştı. Şimdi ona düşen bu yolda yürümekti. Hazreti Peygamber Cihad mevkiinde bir yerdeydi. Yanına gelince heyecanla sordu. Ya Muhammed sen insanları neye davet ediyorsun? Halid'in tüm kalbiyle İslam'a meylettiğini anlayan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ben insanları Allah'ın birliğine ve benim O'nun peygamberi olduğuma inanmaya davet ediyorum. İşitmeyen, görmeyen, hiçbir zarar ve fayda vermeyen, kendisine tapanları da, tapmayanları da tanımayan, bir takım taş parçalarına tapınmaktan vazgeçirmeye çalışıyorum diye buyurdu. Daha önce duymadığı, bilmediği bu veciz hakikatler karşısında Halit hayran kaldı. İnsanları çağırdığı din hem aklına hem gönlüne güzel geldi ve teslimiyet kelimeleri döküldü ağzından. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <gülüyor> Hazreti Peygamber ona Müslüman olduğunu gizli tutmasını tembihledi. Babası Said bin Asın Müslümanlara düşmanlığını biliyor ve Halid'e zarar vermesinden korkuyordu. İmanın lezzetini tatan Halid, huzur-u saadetten ayrılınca evine gitti ve heyecanla eşi Ümeyye binti halefe olanları anlattı. Ona İslam'a girmesini teklif etti. Halid'in söylediklerini can kulağıyla dinleyen hanımı hemen kelime-i getirerek, Müslüman oldu. Hazreti Peygamber onların ailece Müslüman olmalarına çok sevindi. Halit ve eşi Binti Halef iman ve ibadetlerini gizlemek zorundaydılar. Bu sebeple ibadet etmek istedikleri zaman Mekke'nin dışına çıkarlardı. Telha yerlerde, uzak mahallerde namaz kılarlardı. İslam davasının selameti için bu sıkıntılara katlanıyorlardı. Elbet onların da özgürce imanlarına haykıracakları ve ibadet edecekleri zamanlar gelecekti. Müslümanlara adeta savaş açan babası Said bin Az, oğlunun ve gelininin hallerinden şüphelense de açık bir delili olmadığından bir şey diyemiyordu. Ancak aradığı delil ayağına gelmişti. Namaz kılmak için gittikleri sahrada biri tarafından görülmüşlerdi. Kendilerini gören şahıs hemen Halid'in babasına gitti ve gördüklerini anlattı. Her şeyden habersiz Mekke'ye dönen Halid, kardeşleri tarafından yaka paça yakalanarak babasının karşısına getirildi. Babasının öfkeden gözü dönmüştü. Ancak önce oğluna nasihatte bulundu ve dininden vazgeçmesini istedi. Ancak ne kadar dil dökse de Halid'i dininden döndüremedi. Daha fazla öfkesine hakim olamayan şahit ''Sen Muhammed'e mi tabi oldun? Halbuki sen onun kavmine aykırı hareket ettiğini ve getirdiği şeyle onların putlarını ve geçmiş atalarını ayıkladığını görüyorsun." dedi. Halit ise "Allah'a yemin ederim ki Muhammed aleyhisselatu Vesselam doğru söylüyor. Ona tabi oldum. Ne olursa olsun dönmem dinimden." Öfkeden deliye dönen babası "Derhal o dini terk edeceksin." diye bağırdı. Halit ise Korkusuzca karşı çıktı. ''Vallahi Muhammed'in dini haktır. Ölsem de vazgeçmem.'' Fena halde hiddetlenen babası, elindeki sopayla Halid'e vurmaya başladı. Öyle vurdu ki, Halid'in başı yarıldı. Gözü yüzü, her yeri kan revan içinde kaldı. Onun kararlılığını gören babası, ''Bunu bir yere götürün. Hapsedin. Aklı başına gelinceye kadar... Aç bırakın. Yiyecek içecek hiçbir şey vermeyin." diye kükreyince Halit açlıktan korkmadığını şu sözlerle ifade etti. "Sen rızkımı kessen de Allah bana geçineceğim rızkı verir. Sen rızık verici değilsin." Halit için işkence dolu zor günler başlamıştı. Babası onu vazgeçirmek için önce bir yere kapattı. Aç ve susuz bıraktı. Günlerce bu şekilde hapis hayatı yaşadı. Ayrıca kardeşlerine ve yakın akrabalarına da ona yardım etmemeleri için yasak koydu. Hatta yardım edenler olursa onları da Halit gibi cezalandırmakla tehdit etti. Böylece onun üzerinde sosyal ve psikolojik baskı kurarak direncini kırmak istiyordu. O günlerde Müslümanlar hem sayıca azdılar hem güçlere sınırlıydı. Halid gibi işkence gören pek çok Müslüman vardı. Hazreti Peygamber onlara sabırlı olmalarını tavsiye ediyor ve bu zor günlerin bir gün geçeceğini müjdeliyordu. Onca baskıya ve işkenceye rağmen Halid'in imanında bir zerre olsun azalma olmamıştı. Bilakis yapılan zulümler onu daha çok güçlendiriyor ve dirençli kılıyordu. O direndikçe babası başka işkence yöntemleri buluyor, ne pasına olursa olsun onu dininden vazgeçirmeye çalışıyordu. Hapislerden sonuç alamayan Said bin As, bu sefer oğlunu çöle götürerek kızgın çöl sıcağı altında bekletiyordu. Bazen günlerce aç ve susuz çölde bekletilen Halid, kendinden geçecek duruma geliyordu. İslam'a ve Müslümanlara olan kin ve nefreti, Kalbini karartan Said bin As, oğluna karşı zulmünü bütün şiddetiyle sürdürürken Halid bir yolunu bularak hapsedildiği yerden kaçtı. Babasının acımasız tavrı karşısında Mekke'de durması imkansızdı. Bir süre Mekke'nin dışında bir yerlere saklandı. Eşi bu zor günlerde gizlice Halid'e yardım etti. Habeşistan hicretini duyunca eşi Ümeyye'yi de yanına alarak Mekke'den ayrıldı. Mekke'den ayrılmak üzereyken babasının çok hastalandığını duydu. Hastalığı çok ilerleyip yatağa düşmesine rağmen İslam'a olan kin ve nefreti azalmamış, bilakis artmıştı. Hasta haliyle etrafa tehditler savuruyordu. ''Vallahi bu hastalığından kurtulup tekrar ayağa kalkarsam, bu Mekke'de sadece putlara ibadet edilecek. Putlara ibadet etmeyen tek kimse kalmayacak burada.'' diyerek esip gürlüyordu. Babasının İslam'a düşmanlığını bilen Halid, babasının iyileşip Müslümanlara zarar vermemesi için ''Ey Allah'ım! Onu kaldırma!'' diye dua ediyordu. Habeşistan'a hicret için Mekke'den ilk çıkan kendisiydi ve karısıydı. Kureyş'ten bir grup Müslüman da kendileriyle beraber Habeşistan'a hareket etti. Kimi Habeşistan'a doğru yol alırken Halit ve karısı düşünceliydi. Mekke'ye veda ediyorlardı. Evlerini, sevdiklerini, hatıralarını ve en önemlisi canlarından aziz tuttukları sevgili rasullerini Mekke'de bırakarak gidiyorlardı. Habeşistan'da onları nelerin beklediğini bilmiyorlardı. Ne yapacaklarını bilmeden bir maceraya doğru yol alıyorlardı. Ayrılığın acısını, kalplerindeki imanın sıcaklığı teselli ediyordu. Onlar, Rabbim Allah'tır dedikleri için cefa çekmiş, itilmiş, horlanmış, sürülmüşlerdi. Ama ne gam! Rableri vardı ve O, herkesin huzurunda toplanacağı, ceza ve mükafat verecek egane varlıktı. Elbet onlar da uğruna her türlü sıkıntıya katlandıkları imanlarının karşılığını göreceklerdi. 10 yıldan fazla süren gurbet hayatı yaşadılar. Sevdiklerinden ve efendiler efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrı kalmanın acısını derinden hissettiler. Allah yolunda ikinci hicretlerini Medine'ye yaptılar. Halid bin Şahit ve cefakar eşi Ümeyye İslam'a adanmış bir hayat sürdüler. Mübarek ruhu göklere yükselirken Yıldızları kıskandıran bir parlaklıktaydı. O yıldızlara ve onların izinde olanlara selam olsun. Yıldızların izinde hazırlayan Mutlu Doğan, seslendiren Mustafa Aygün.